Allah'ın emri ha geldi ha gelecek. Artık onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. Allah müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzehtir, yücedir. Yünelen Malaikatlar Ruhu'nun Amiri ile onun istedği insanlara azdır, azdır, azdır, azdır, azdır, azdır, azdır, azdır, azdır, azdır, azdır, azdır, azdır, azdır, kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere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 خَلَقَ <gülüyor> الْاِنْسَانَ Nitekim o, insanı bir damla sudan yarattı. Ama o yaman bir hasım kesiliverdi. verdi. Allah,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 يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرَّعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Allah, o su sayesinde, sizin için pekinler, zeytinlikler, hurmalıklar, üzüm bağları,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 Yine odur ki denizi sizin hizmetinize verdi ki oradan taptaze et yiyesiniz ve takınıp kuşanacağınız ziynet eşyası çıkarasınız. Denizde gemilerin suları yara yara akıp gittiklerini görürsün. Bütün bunlar, O'nun lütfedici nasibi aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir. Hem hareketiyle sizi sarsmasın diye, yeryüzüne ağır baskılar çarptı, sabit dağlar koydu. Amaçlarınıza ermeniz için, ırmaklar, geçitler yerleştirdi. وَعَلَامَاتٍ يَهْتَدُونَ Yol bulmada yararlanacağınız daha birçok alametler, işaretler koydu. Yıldızlarla da bir kısım insanlar yol bulurlar. Efemeynıhnuquk men Yaratan hiç yaratamayana benzer mi?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 Onlara Rabbiniz ne gönderdi denildiğinde öncekilerin masallarını derler. لِيَحْمِلُوا <gülüyor> أَوْزَارَهُمْ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 قَدْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ مِنْ فَوْقِهِمْ الْعَذَابُ مِنْ لَا يَشْعُرُونَ Kendilerinden önceki kafirler de peygamberler için hileler, tuzaklar kurmuşlardı.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 Gerçekten her türlü zillet ve sefalet bugün kafirlerin başınadır derler. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِم۪ي اَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَاءٍ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 كَذَٰلِكَ يَجْزِ Adın cennetleri. Oraya girecek onlar. Zemininden ırmaklar akar. Onlara orada ne isterlerse var. İşte Allah müttakileri böyle mükafatlandırır. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ Onlar ki, melekler canlarını tatlılıkla alırlar. Selam size, yaptığınız işlerden dolayı buyurun cennete derler.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 Alay ettikleri şeyler. Ve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 biz her millete bir peygamber gönderdik. O da Allah'a ibadet edin, tağuttan uzak durun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 <gülüyor> Diriltecek ki, hakkında ihtilaf ettikleri, o bas o diriliş gerçeğini meydana çıkarsın. Ve bunu inkar edenler de, kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ Biz herhangi bir şeyin olmasını istediğimizde sadece ol deriz. O da hemen olu verir. هَاجَرُوا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 kaçıp kurtulacak durumda değildirler. Yahutta kendilerini korkuta korkuta eksilte, eksilte eksilte alıvermesinden emin mi oldular? Demek ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. أَوَلَمْ <gülüyor> Görmüyorlar mı ki Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri bile nasıl sağdan soldan sürünüp Allah'a secde ederek dönmektedir? وَلِلَّهِ Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsi herhangi bir canlı olsun, melaike olsun, hepsi Allah'a secde eder, asla kibirlenmezler. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Üstlerindeki Rablerinden korkar ve kendilerine ne emredilirse onu yaparlar. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا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 وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ Allah'ın kızları olduğunu iddia ediyorlar. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Hoşlandıkları erkek çocuklarını ise kendilerine yakıştırırlar. ظَلَّ وَجْهُهُ وَهُوَ كَظِيمٌ Onlardan birine bir kızının dünyaya geldiği müjdelenince öfkesinden ve üzüntüsünden yüzü mosmor kesilir. يَتَوَارَى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 Onunla ölmüş olan yeryüzüne hayat verir. Elbette bunda gerçeğe kulak verecek kimseler için ibret ve delil vardır. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ نُسْقِيكُمْ مِنَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْفٍ وَدَمِنْ لَبَلًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ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 Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan, kendine göz göz ev, kovan edin. ثُمَّ كُرِي مِنْ كُلِّ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 Allah ﷻ fəddâl bəzəkəm əla bəzən fırızqas. Allah ﷻ yajhâdûn. ve rızık hususunda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 çünkü Allah benzeri olmadığını bilir ama siz bu gerçekleri bilmezsiniz. Daraba Allahu meselen 'adadan mamluken la yakdiru ala şey'in ve marzaqnahu minna rizqan hasana ve marzaqnahu minna rizqan hasana fehu yunfiqu minhu sirran ve jehran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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ أَمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّ هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَى الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لكاذبون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 yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, çirkin işleri, zulüm ve tecavüzü yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَتْتُمْ وَلَا تَنْقُضُ الْاَيْمَانَ بَعْدَ دَوْكِيدِهَا وَلَا تَنْقُضُ الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا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 ولو شاء الله لجعلتم أمته واحدة ولكي يضل من يشاء ولكي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا عما كنتم تعملون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 وَلَا تَتَّقِدُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ بِمَا سَبِيلِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat aleti yapmayın ki,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 Allah'a verdiğini sözü değersiz bir menfaat karşılığında satmayın zira ahirette Allah nezdinde olan nimet eğer bilirseniz sizin için elbette daha hayırlıdır Ma'indulikum yanfad ve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 من عمل صالحا من ذكر أوثا وهو مؤمن فلا نحينه من عمل صالحا من ذَكَرٍ أوثا وهو مؤمن فلا نحينه حياته الطيبة ولنجزيهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون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 اِنَّمَا Onun nüfuzu ancak onu dost edinenler ve onu Allah'a ortak sayanlar üzerindedir. وَاِذَا بَدَّلْنَا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 وَعَلَى <Sessizlik> الَّذ۪ينَ <Sessizlik> Yahudilere de daha önce sana bildirdiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Bununla biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.